On ayet: Ya ay-yuhannasu kadja eküm burhanum mir rabiküm ve enzelna ileyiküm Nuran mübina. Şu ayet bu zamana dahi hitap eder. Çünkü tamam mübinen hariç kalsa 1360 küsür eder. Eğer kadja ekümden sonraki olsa burhanun ve nuren kelimelerindeki tenvinler nun sayılsa 1310 eder. Demek bu asrda hitap eder. Hem Kacca Eküm Burhan'ın cümlesi, yalnız dört farklı Furkan adedine tevafukla Sarihan baktığı gibi okutsiürhanı ilahiinin bu zamanda parlak ve kuvvetli bir birhanı olan Resa'lin Nura dahi ikinci cümlesi olan Enzelna İleyküm Nura Mubina adedi, iki tembin vakıfta iki Elif sayılmak ciiyetiyle 598 ederek aynen tam tamına Resalin Nura ve Rialein Nur adedine tevafuk ile, o abi Bürhan-ı Kutsi'nin yerde bir Bürhanı Resail'in nur olduğunu remzen haber veriyor. İhtar: <gülüyor> Sözlerin üç ismi olan Risale'in Nur veya Resail'in Nur veya Risalet'in Nur'daki şeddeli nun iki nun sayılmak cifirce alevi bir kaidedir. Şeddeli harf bazen 1 bazen 2 sayılabilir. 16. ayet: Lilledîne âmenû huden ve undur. <gülüyor> Şu şifalı ayet, çok zamandır benim dertlerimin şifası ve ilacı olduğu gibi, Eczahane-i ilahiyi olan Kur'an-ı Hakîm'in ilaçlarından, Risale-i Nur eczalarının kavanozlarından alarak, belki bin manevi dertlerime bin kutsi şifayı buldum ve Resail-i Nur Şakirtleri dahi buldular ve fenden ve feltefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkil olan ve zındıkı hastalığına müptela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular. İşte her derde şifa olan Kur'an'ın ilaçlarının bu zamanda bir kısım kavanozları hükmünde bulunan resail Nur dahi, bu şifadar ayetin bir medar-ı nazarı olduğuna kuvvetli bir emare şudur ki, bu ayetin makamı cifrisi olan 1346 adedi,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 deki, "Qul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tevekkel makamı makam cifrisi, şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli kef bir kef sayılmak cihetiyle 1329 ederek, harbi umuminin başlangıcı zamanında, resailin nurun başlangıcı olan, işaretül icaz tefsirinin tarihi telifine tam tamına tevafukla beraber. Şeddeli kef, iki kef sayılmak cihetiyle 1349 ederek Harbi Umumi'nin verdiği sarsıntılar zamanında Resailin Nur'un Hasbi diyerek ehli dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden belki tehaçüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek yalnız başları ile müşkilat içinde Envar-ı Kur'aniye'yi neşrettikleri aynı tarihe tam tamına tevafuku ise her cihetiyle aynı şuur olan ayatta elbette tesadüfi olamaz. Belki bu gibi ayetler en müşkül zaman olan bu asırada hi hususi bakarlar ve o ayatı kendilerine rehber ittihaz eden bir kısım şakirtlerine hususi iltifat edip iltifatlarıyla teşcih ederler. Bu ayet sabık ayetler gibi münasebet imaneviyesi gerçi zahiren görünmüyor. Fakat bir cihetle resailin Nur ile bir nevi münasebeti vardır. Şöyle ki 13 senedir haşiye telif tarihine göredir. Bu ayet Risaletin Nur müellifinin ve sonra has şakirtlerinin mağripten sonra bir virdi hususileridir. Hem bu ayetin manasına bu zamanda tam mazhar ve herkes onlardan çekinmesinden fütur getirmeyerek Hasbiyallahu deyip mütevekkilane müşkilat azime içinde envar var imaniyeyi ve esrar Kur'aniye'yi neşreden, ehli imanı meyusiyetten kurtaran başta Risaletin Nur ve şakirtleridir. 18. ayet. İnne hizballahi humul galibundur. Bu ayet mealiyle Hizbullah'ın zahiri mağlubiyetinden gelen meyûsiyeti izale için kutsî bir teselli verir. Ve Hizbullah olan Hizbi Kur'anînin hakikatte ve akibette galibesini haber verir. Ve bu asırda Hizbi Kur'anînin hatsiz efradından, Resail'in nur şakirtları tezahür ettiklerinden, bu ayetin külli manasında hususi dahil olmalarına bir emare olarak makamu cifrisi olan 1350 adediyle Resail'in nur şakirtlerinin zahiri malubiyetleri ve bir sene sonra Mahpusiyetleri içinde manevi galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müthiş imha planını akim bırakan ihlasları ve kuvve maneviyeleri tezahür etmesinin Rumi tarihi olan 1350 ve 51 ve 52 adedine tam tamına tevafuku elbette şefkatkerane teselliyet darane bir remzi Kur'anidir. 19. ayet والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأوف لنا Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabakayı işareti bu asrada hi bakıyor çünkü yaquluna rabbena etmim lena nurana hem manaca kuvvetli münasebeti var hem ciferce 1326 ederek o tarihteki Hürriyet İnkılabından neşet eden fırtınaların hengamında her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan müminler içinde, resailin nur çakirtileri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden bu ayetin efradı kesiresinden bu asırda bir masadaki olanlar olduğuna bir emaredir. Valfirlena cümlesi 1360'a bakıyor. Demek bundan 5-6 sene sonra istiğfar devresidir. Resail-i Nur şakirtleri o zamanda istiğfar dersini vereceğini remzen bir imadır. 20. âyet وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ve شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Şu ayeti i azime, sarihan, asr-ı saadette nüzulü Kur'an'a baktığı gibi, sair asırlara dahi manay işaretiyle işaresiyle bakar. Ve Kur'an'ın semasından ilhamî bir surette gelen şifadar nurlara işaret eder. İşte doğrudan doğruya tabii bir kulub olan Kur'an-ı Hakimin feyzinden ve ziyasından iktibaz olunan Risaletün Nur benim çok tecrübelerimle umum manevi dertlerime şifa olduğu gibi Resailün Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek Resailün Nur bu ayetin bir manayı işarisinde dahildir. Ve bu duhuluna bir emare olarak Mahu ve şifaun ve rahmetün lil Makam-ı Cifrisi 1339 ederek aynı tarihte Kur'an'dan ilham olunan resail Nur, bu asrın manevi ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasından bu ayet ona hususi remz ettiğine bana kanaat veriyor. Ben kendi kanaatımı yazdım, kanaata itiraz edilmez. 21. Ayet veya Ayetler قُلْ اِنَّنِي Hedani رَبِّي اِلَى صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 hem bu sırat-ı kelimesinin makamı cifrisi, tenvin-nun sayılmak cihetiyle bin eder, medde olmazsa 999 ederek, yalnız bir veya iki farkla haşiye. Yani, risaletin Nur'un mertebesi ikinci ve üçüncüde olduğuna işarettir. Vahiy değil ve olamaz, belki ilham ve istihraçtır. Risaletin nur adedi olan 998'e tevafukla 89 ayetlerde sıratı müstakim kelimeleri bu mezkür iki ayet gibi risaletin nuru sıratı müstakimin efradına hususi idhal edip remzen ona baktırır ve istikametine işaret eder. Eğer sıratındaki tenvin sayılmazsa en nurdaki nun bir nun sayılır yine tevafuk eder.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 Elbette evvelki işareti teyit ve onunla teayyüt ederek Risaletin Nuru Daire-i Harimine remzen belki işareten dahil ediyor. Cayı dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki Risaletin Nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılabı fikri geçirdi. Şöyle ki o tarihe kadar Uluğ Muhammedi Tenevvi ayı yalnız ilimle tenevür için merak ederdi, okurdu, okuturdu.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 bir inkılapı fikri ile merakını değiştirdi. Bütün bildiği ulu Mütenebbi'yi Kur'an'ın fehmine ve hakikatlarının ispatına basamaklar yaparak hedefini ve gayi ilmiyesini ve netice-i hayatını yalnız Kur'an bildi. Ve Kur'an'ın icaz-ı manevisi ona rehber ve mürşit ve üstad oldu. Fakat ma teessüf, o gençlik zamanında çok aldatıcı arızalar yüzünden, bilfiil fiil o vazifenin başına geçmedi, bir zaman sonra harbi umuminin tarraka ve gürültüsüyle uyandı, o sabit fikir canlandı, bil kuvveden bil fiile çıkmaya başladı. İşte hem ona hem risaletin nuru Nur'a çok alakası bulunan bu 1316 tarihine çok ayetler müttefikan bakarlar. Mesela nasıl ki Hedani Rabbi ila siratim mustakim ayeti tam tamına tevafukla işaret eder. Aynen öyle de bir ayeti meşhure olan İnne Rabbi ala siratim mustakim makam-ı şeddelin şeddeli nun bir nun sayılsa ve tenvin sayılmazsa 1316 ederek aynen tam tamına o tarihe işaret eder. Hem nasıl ki yedi sekiz surelerde gelen ayetler ve o ayetlerde gelen sırat-ı müstakim cümleleri, Risaletin Nur ismine tevafukla beraber, bu mezkür iki ayet gibi bir kısmı, risalet Nur telifinin tarihini de gösterir. Aynen öyle de, yedi adet surelerin başlarında yedi defa, tilke âyâtül Kitab cümle-i kutsiyesi, makamı ı cifrisi olan bin üç yüz on altı veya yedi ederek, Aynen tam tamına o 1316 tarihine tevafukla işaret ettiği gibi Tasin tilke ayatul Kur'an ayeti dahi aynen 1316 ederek o 1316 tarihine tevafukla işaret eder. Güya nasıl ki asr-ı saadette Kur'an'daki iman hakikatlarına alametler, deliller ve o Kitab-ı Mübin'in dabalarına bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile Tilke ayetül kitap, tilke ayetül kitap, tilke ayetül Kur'an fermanlarıyla Kur'an Mucizül beyan ilanat yapıyor. Öyle de bu dehşetli asırda dahi bir manayı işaretiyle o ayatı furkaniyenin bürhanları ve hakkaniyetinin alametleri ve hakikatlarının hüccetleri ve hak kelamullah olduğuna delilleri olan resailin nuru. Manayı işaretiyle alamet ve bürhan ve emare ve delil manasıyla ayetin ayetleri diye tekrar ile tilke ayetül kitap ferman ederek nazarı dikkati Kur'an hesabına bu asra ve bu asırdaki resailin nur'a çeviriyor itikad ediyorum. Evet her bir cihet ile aynı şuur olan ayatı Kur'aniyenin böyle yirmi vecile ve yirmi parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tasrih derecesinde bana kanaat veriyor.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 ve yirmi dokuzuncu sözlere baksın, şüphesi izale olmazsa gelsin parmağını gözüme soksun. 22. ikinci ayet ve ayetler. Hem Yunus, hem Yusuf, hem Raat, hem Hicr, hem Şuara, hem Kasas, hem Lukman surelerinin başlarında bulunan Tilke ayetül Kitap ilanı kutsiisidir. 21 birinci ayetin hatimesinde bunun münasebeti maneviyesi bir derece beyan edilmiş. Cifrisi ise, bu ayette üç ta bin iki yüz eder ve iki kaf, iki lam yüz eder, yekunu bin üç yüz, bir ya, bir ba, dört veya beş, elif mecmu'u bin üç yüz on altı veya on yedi ederek, resailin nur müellifi, bir inkılab fikri ile, ulûm-ü mütenevvi'ayı Kur'an'ın hakaykına çıkmak için basamaklar yaptığı bir tarihe, tam tamına tevafuku münasebet-i maneviyesinin kuvvetine istinaden deriz. O tevafuk remzeder ki bu asırda Resailin Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lemalar bu zamanda Kitabı Mübin'deki ayetlerin ayetleridir, yani hakayikanın alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır. ve o ayetlerdeki hakiki imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir ve tilke kelimeyi kutsiyesinin işaret hissiyesiyle gözlere dahi görünecek derecede zahir olduğunu ifade eden böyle işarete layık delilleridir diye remzen Resailin Nuru bir işarî manasının külli dairesine hususi ve medar-ı nazar bir ferdi olarak dahil ediyor. Elhasıl nasıl ki bu ayette bulunan işarî mana 7 surede 7 işaret hükmünde olup delalet belki sarahat derecesine çıkıyor, aynen öyle de Sırat'ın müstakîm'deki remz dahi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 ve o Resailin Nur'un merkezi intişarı olan Barla Karyesi'nde ziyade sıkıntı müellifine verildi ve hususan küçük mescidine ilişildiği zaman Resailin Nur şakirtleri kuvvetli bir rica ile dergah ilahiye iltica edip ya Rab bu müthiş rüya'yı hayra tebdil deyip yalvardılar. Herkesin meyyusiyetlerine mukabil pek kuvvetli bir ümit ve rica ile Müslümanların kuvve imaneviyelerini takviye ettiler.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 Risaletin Nur'un ismine ve zatına hem telif ve intişarına bir mana-i remziyle bakıyorlar.